Bütün mevcudat min Allah ilallah'dır. Allah'tan gelmiş, Allah'tan yok olacaktır. Böyle olunca la mevze illa hu bütün şey araziyle faniydir. Ancak Allah vardır demektir. Yoksa mevcudat hakla beraber değildir. Birisi Halik, biri mahluktur. bina na Halik ile mahluk arasında çok fark vardır. Yalnız şu vardır ki amal salihat icra eden ve iman ile göçenler veyahut küfür ile göçenler Ebedidirler. Hak da ebedidirler. Hakta ebedidir. Binaenemzalik ne oluyor şimdi? Biz Hak'la beraber oluyoruz ve Hak'la ebedi kalıyoruz yine. Hem nahnu ezeli yu ebedi, Hem ezelde Hak'la beraberiz, Hak'tan zahir olduk. Ve nihayette de Hak'la rücu ediyoruz. Yine ne oluyor mevcudan? Ezeli oluruz bu beraber. Eğer büyümünlere cennet bağlı olmuş ebediyse, cenneti, cenneti ebedi, cehennem ebediyse kafirlere vaid olmuş, e öyle ebed olunca ne oluyor şimdi? Ebedde bin beşi olur Cenab-ı Hak. Hak'tan gayri bir şey yok demek. İstediği vakitinde bunu yok eder. Ancak Allah var. Allahu var.